bir ganimet alanıdır. Geceleri ayrı bir duygu, gündüzleri ayrı bir aydınlıkla tülû eden Ramazan günleri, gönüllere ayrı bir ruh çalar geçer. Ve toplumun birbirinden kopmuş parçalarını bir araya getirir, bütünleştirir. Bütün inzivazedelere cemaat yolunu aşar ve onların gurbetlerini isale eder. Herkese değişik buğutta bir his ve fikir ziyafeti verir ve herkesi bir kere daha hayata uyarır.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 Ve o ana kadar kalbin bir köşesinde sessiz sessiz uyuyan aşk-ı şevk, birdenbire canlanır, kabarır, köpürür, bütün benliği sarar ve önüne geçilmez bir vuslat arzusuna inkilap eder. Bu mukaddes arzuyu gerçekleştirme yolunda üfül üfül bazı tecellilerin estiği seherler kullanır. İnsanlar için hep ötelere açık birer menfez gibi müşahit bekleyen namaz vakitleri olabildiğince değerlendirilir. Ruhlara revh reyhan teravihlerle gönüller coşturulur ve duygulara kase kase ilahi nefahat içirilir. Derken herkes derecesine göre adeta uhrevileşir, ledünniileşir ve birer melek haline alır. Ramazan Kur'an ayı olması itibariyle bütün bir sene Kur'an'dan uzak kalmış olanlar bile ciddi bir susamışlık içinde kendilerini o nur refşan iklimde bulur.